538, numaralı konu, Ebu Amr el-Ensari'nin orucu, evet, Muhammed bin Hanefi'ye şöyle anlatıyor, Amr bin Ensari'yi gördüm, hem Bedre, hem de Akabe Biyatı'na, hem de Uhud Savaşı'na katılmıştı, bu zat oruçluydu, susuzluktan kıvranıyordu, hizmetçisine, azap olasıca, beni gölgelendir, diyordu, hizmetçi de kendisine gölge yapıyordu, okluğundan güçlükle o ok kalıp peş peşe üç ok attı, kendisine gölge yapıyordu, sonra, Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini duydum, kim Allah yolunda bir ok atarsa, o ok hedefine ulaşmasa da o ok kıyamette o kimsenin önünü aydınlatır dedi. Güneş batmadan önce vefat etti.